Namaz kılmayan hacca gidebilir mi? Tabii ki her Müslümanın üzerine düşen dini yükümlülükleri eksiksizce yerine getirmesi şayanı arzudur. Fakat bazı mümin kardeşlerimiz namazın farziyetine inandıkları halde İhmalkar davranıp bu farizayı yerine getirmeden hac etmek isterlerse onlara hacca gitmeyin deme imkanımız yoktur. Ama hacca giderken de namaz ibadetini aksatmamalarını kendilerine tavsiye ederiz. Bununla birlikte bir kimse hac ibadetini eda ettikten sonra yurduna döndüğünde vakit namazlarını kılmıyorsa, bu kişinin yapmış olduğu hac ibadetinin kabul edilmediğini söyleyemeyiz. Çünkü ibadetleri kabul veya reddedecek olan Yüce Allah'tır. Ancak hac farizasını ifa etmiş bir insanın mutlaka namaz ibadetini ve bunun yanında diğer farz ibadetlerini de eksiksizce ifa etmeleri gerekir. Bu hususta ihmalkar davranmamalıdırlar.